Müslümanı korkutmak, sövmek haramdır. Bazen insanlara muziplik gelir de, şaka olsun diye Müslüman kardeşini korkutur. Korkutmak, sözle olsun, fiilen olsun, silahla olsun doğru değildir. Mizahtan yalanı katmak haramdır. Yalan katılmazsa, mizah haram olmaz. Müslüman tarif edildiği zaman elinden ve dilinden halkın selamete erdiği kimsedir diye tarif edilir. İbnü Mubarek, Mübarek, Ebu Davud ve Bezzar'ın da tahriş ettikleri Ebi Hureyre, İbni Ömer, Numan bin Beşir radıyallahu anhumdan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yahillu li muslimin an yurwi'a Müslümana herhangi bir suretle müslümanı korkutması helal olmaz. Binaen aleyh bir mümini korkutan dünyada cezasını görmezse dahi ahirette Allah Teala'nın onu ateşle korkutarak cezalandırması muhakkaktır. Yılanı tutup da Müslüman'a saldırmak, bıçağı eline alıp da onu korkutmak, malını veya parasını alıp onu endişelendirmek, mizah da olsa haramdır. Bazen sadece güldürmek için böyle işler yapılır. Bu dahi mezmumdur. Çünkü güldürmek kalbi karartır. Haset tohumunu eker. Sevgiyi, Sövgüye çevirir. Özellikle beş yerde, cenazede, mezarlarda, musibetlerin gelişi anında, Kur'an'ı okuma zamanında, zikir esnasında kahkahayla gülmek tahrimen mekruhtur. Böylece güldürmek de mekruhtur. Bazı hükama bu beş yerde gülmeyi cünnetten saymışlardır. Binaenaleyh böyle yerlerde gülen veya güldürende mutlaka hamakat vardır. Çok samimi olanlar arasında mizah mübahtır. Ancak korkutma, yalan uydurma, fikri şaşırtma gibi hususlar olursa mizah haram veya tahrimen mekruh olur. Yani şiddetlisi haram, hafifi ise mekruhtur. Bazen mizah anında insan bir kelime söyler. Onunla arş-ı âlâdan esfel safiliğine düşer. Müslim ve Buhari'nin de tahriş ettikleri Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnel abde le bil kerimeti min ridvanillahi la yulqi leha balen yirfehullahu biha daracatın ve innel abde layetekellem bilkelimeti min sikhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi cehennem gercekte bir kul Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler derinliğini düşünüp sözüne iltifat etmediği halde o söz sebebiyle Allah onu birçok derecelere yükseltir Gerçekte bir kul, Allah'ın hoşnut olmadığı sözlerden bir söz söyler, derinliğini düşünüp ona iltifat etmediği halde, o söz sebebiyle cehenneme yuvarlanır. Mizah zamanında olsun, gazap anında olsun, keyif ve sevinç zamanlarında olsun, mümin daima sözünü şeriatin terazisiyle tartmalıdır. Nitekim İmam Gazali diyor ki Bazen düşünmeksizin bir söz söylersin. Bir hareket, bir tavırda bulunursun. Farkına varmadan gösterişe girip söylemiş olduğun sözle yuvarlanırsın. O sözlerden Allah Teala'dan sevap beklersin. Halbuki sözlerin Allah Teala'nın gazap kapılarını açmış farkında bile olmazsın. Bazen hükümdarların gözüne girmek için de şakadan veya kasten onları razı etmek için farkına varmayarak insan güldürücü söz söyler de bu sebeple Allah Teala'nın gazabına uğrar. Bu itibarla Müslim ve Buhari'nin tahriş ettikleri Ebi Şureyh ve Ebi Hureyre'den gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Men kana yu'minu hayran ev lieskut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse komşusuna eşit yanı başında oturana eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse ya hayırlı söz söylesin yahut da sükut etsin. Bazen insan başkasının iltifatını da diler. Şakadan olsun, yalandan olsun bir söz uydurmakla onun kalbini kendine çevirir. Bu dahi helal değildir. Nitekim Ebu Davud ve Bey Beyhaki'nin tahric ettikleri Ebi Hureyre'den gelen bir hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Men taalleme sarfel kelami li yesbiye bihi kuluban nasi, lem yaqbalillahu minhu yawmal kıyameti sarfan ve la adlan." Kim insanların kalplerini kendisine döndürüp tesir altına almak için kelimenin sarf edilmesini öğrenirse, Allah kıyamet gününde ondan nafile ve fidyelerini kabul etmez. Bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki, halkın iltifatını celbetmek ve kalplerini kendine döndürmek için, zorluğa katlanarak söz uydurmak mekruh veya haram olur. Çünkü böylece sözde tasarruf etmek, riyakarlığa, yalana sirayet eder. Bu takdirde birçok nafile, hatta bazen farzları dahi iptal eder. Sövmek de bunun için yasak edilmiştir. Kıyamet alametlerinden biri de söz söylemekle kazancı temin etmektir. Nitekim İmam Ahmed ve Begavi'nin tahric ettikleri Sa'at bin Ebî Vakkas'tan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Lâ takûmu sâ'atu hattâ yahrüca kavmun ya'kulûna bi'elsinetihim kemâ ta'kulul baqarû bi'elsinetihâ." İneklerin dilleriyle yedikleri gibi dilleriyle yiyen bir kavim çıkıncaya kadar Kıyamet kopmaz. Kamil mümine sövmek, şakada yalan uydurmak, bir mümini telin etmek helal değildir. Buhari i̇bn Hibban, Hakim ve Darakutni'nin tahriş ettikleri i̇bn Mes'ud'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. لَيْسَ الْمُؤْمِنُوا بِالطَعْعَانِ وَلَا لَعْعَانِ وَلَا Mü'min, kimsenin şerefine dil uzatan değildir, lanetleyici değildir, kötü iş yapan değildir, çirkin söz söyleyen değildir. Bir mü'mini yüzünde övmek, bazen haram, bazen mübah, bazen da mekruh olur. Ancak fasıkları övmek mutlak haramdır. Salih ve takva sahibi olan müminin övülmesinde beş şart vardır. a. Kamil bir mümini övmekle kendi nefsini, soyunu, babalarını övmemektir. b. Aşırı övmemek ve övgüde yalan, riya ve şakayı katmamaktır. Bu takdirde şeyhi, kendisinden görülmeyen bir keramet ve meziyetle övmek dahi haramdır. Ma mafih, bizim zamanımızda birçok müritler şeyhlerini, tabiler liderlerini, talebeler hocalarını olmayan övgülerle överler. Bu haramdır. Bu gibi övgüler övülene sövmektir. c. Övülen kimsenin fasık olmamasıdır. Çünkü fasık övüldüğü zaman Allah Teala'nın gazabı gelir. İbn-i Adi, İbn-i Dünya ve Beyhaki'nin de tahriç ettikleri, Enes radıyallahu ta'ala anhtan gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne Allahe yeğdabu iza mudihal fâsiku. Gerçekte Allah, fasık övüldüğü zaman gazap eder. Allah Teala korusun, masiyetle fasık övülürse, yani işlediği haramla övülürse, bu takdirde daha beter olur. D. Kesin bilgiyle yahut kesin inançla, övgünün övülende kibirliliği, benliği, ve gururu meydana getirmeyeceğine inanmaktır. Aksi takdirde, övüleni, övmekle iki bıçakla boğazlamış olur. Bu itibarla, Beğavi ve Müslümin de tahriş ettikleri, Ebi Bekre'den ve Mikdat bin Esvedden gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ fahtu fi وُجُوهِهِمُ övenleri gördüğünüz zaman, derhal yüzlerine toprak serpin. Yani, övgülerini nazarı itibara almayın ve o sebeple mağrur olmayın demektir. e. Şehvetin, gazabî kuvvetin tahrik edilmemesi, nefsin lezzetlenmemesi şartıyla, bir Müslümanı iyilikleriyle övmek caizdir. Binaenaleyh, Gençlerin yanında muayyen bir kadının yahut livata yapan bir oğlanın tavsif edilmesi yahut namaz kılmayan ve sair büyük günah işleyen hükümdar ve hakimlerin övülmesi, haksız katlu bulunan zalimlerin övülmesi haramdır. Böylece şeriata uymayan, dini bir gayesi olmayan partilerin övülmesi de bu hükme girer. Particilik dine, vatana, halka hizmet etmek için vesile ise caiz, vesile değil, maksat ise tefrikayı meydana getirdiğinden haram olur. Allah Teala milletimize şuur versin. Nesren söz ile övgülerde koşulan şartlar, nazım ve şiirde de şart koşulur.